أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتديا لولان هدان الله وما تفقه واطسامه إلا بالله فسبحانه الذي قال في كتابه الكريم وما تشاؤنا إلا أن يشاء الله الأولى الله الظاهر الله الباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله ربي أعوذ بك Min همذات الشياطين evazı bir kere ve hatta daqat alayhim bima alayhim malja'a illa ilahir ve suresinin 205 sayfadayız 118 ayeti kerimesinden devam edeceğiz Tevbe suresindeyiz sonuna yaklaştık son iki sayfa 118 ayeti Kerime Bismillah ve aletlasetillediğine hullifu Allah Celle Celaluhu üç kişiyi bize misal veriyor kuran ı Kerim Şahısları misal verse de, olayları anlatsa da, onlar kıyamete kadar geçerlidir. Yani misaldir. Eğer doğruysa bu doğruyu yapın. Eğer yanlışsa bu yanlışa düşmeyin. Eğer zulüm ise bu zulüm durumuna, işte Karun gibi ben ona imkan verdim, o da haddini bilemedi. Verdiği mal ile şımardı ve akıbetini kaybetti. Bu hataya düşmeyin. Burada Kâb bin Malik, Hilal ibni Ümeyye, Murâre bin Rebi'a dediğimiz üç sahabe bunlar. Bunlarla beraber 80 kişi daha var. 83 kişi toplam. Tebuk gazvesine gidilirken bunlar geri kaldılar. Katılmadılar. Bazıları münafıklığından katılmadılar. Fakat bu üç, Ka'b bin Malik dediğimiz, Hilal bin Ümeyye dediğimiz, Mürare bin Rebi'a dediğimiz bu sahabeler, bunların mazeretleri kısmen vardı ee, ve bunlar geri kaldılar. Tam da mazeret sayılmaz. Gevşeklik diyelim. Ve alezselâsetillezîne kullifû. Habibimle savaşa katılmaktan geri kaldılar, katılmadılar. Hatta izâ dâkat aleyhimul ardu, yeryüzü onlara dar geldi. Yani bimâra hubet, geniş olmasına rağmen yeryüzü onlara dar geldi. Bir insan yanlış yapar da böyle, yani yerler gökler sıkışır, ya ben nasıl yaptım bu hatayı? Bu hataya ben nasıl düştüm? Ve yine dar oldu aleyhim onlara enfusuhum. Yani canları, kalpleri onlara böyle onlara sıkıntı verdi. Ve zannu ve onlar yakinen anlandılar ki en la melcee minallah. Allah'tan başka bir sığınak yok illa ileyh ancak Allah'a. Ya yani biz bu hataya düştük, biz bu yanlışı yaptık, peygamberi e, terk ettik, yanına gitmedik. Onla beraber olmamız gerekirken biz bu saatte onun yanında değiliz. Mesela farklı bir şey. Cuma saatinde adam cumaya keyfi gitmiyor Allah muhafaza. İman ehli olduktan sonra adama bir sıkıntı ya ben niye gitmiyorum, niye yapmıyorum, niye bu orucu tutmuyorum, niye bu zekatı vermiyorum. Adamda bir darlık oluşuyor misali. Allah Celle Celaluhundan başka da bir sığınacak yok. Bu yanlışları... Allah'ın emrini yerine getirmediler. aleyhim. Bunlar çok uzun tövbe ettiler. Kanyaş ile ağladılar. Uzun bir meseledir. Uzun uzun anlatılır. Bu hususlarda 5-6 sayfalık hadis-i şerifler var. Bunlar uzun bir müddet. Tövbe ettiler, istiğfar ettiler, nedamet ettiler. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunlara tebuk dönüşünde alakanızı kesin, konuşmanızı kesin kâb Malik radıyallahu anh efendimiz Mescid-i Nebevi'ye gidiyor. Rasulullah Efendimiz'e yüzüne bakmaya çalışıyor. Bakamıyor. Yaptığına pişman olmuş. Utanıyor vesaire. Uzun bir müddet geçiyor. Ee, Mevla Celle Celaluhu'na münacatları. Biz bu nasıl bu hatayı yaptık diye. Mevla Teala sümme tabi aleyhim. Allah tövbelerini kabul etti. Liyetubu. Tövbe etsinler diye. Yani Rabbimiz tövbe kapısını açmıştır. Bir insan yaptığı yanlış Veyahut da hatasını inkar etmedikçe, tahkir etmedikçe, basite almadıkça Mevla tövbe kapısını açık tutmaktadır. İnnallâhe mukâki allâhu ve rahim Son derece tevvaptır. Tövbeleri kabul eden ve merhamet sahibidir. Bu hususta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam يَقُولُ رَبُّ عَزَّ وَجَلُ مَنْ شَغَ Kur'an ve وَذِكْرِي عَنْ مَسْئِلَةِ اَعْتَيْتُ اَفْتَلَ مَا اُوتِيَ sa'ilin bir insan zikirle Kur'an'la meşgul olur ise bu rivayetten anlıyoruz ki Mevla Celle Celaluhu kulum benim kitabımla yani Kur'an ile benim zikrimle meşgul oldu. O bana münacat edip dua edeceğinden daha hayırlısını nasip ederim. Çünkü Allah kulunun ne istediğini ve kendisine ne hayırlı olduğunu en iyisini bilen Allah'tır. Alimlerden bir tanesi ellerini kaldırıp Allah'ım ben bir şey talep etsem benim için akıbet hayırlı mı şer mi bilmiyorum. Benim hakkımda ne hayırlısıysa onu bana nasip eyle ya Rab. Demek ki Allah'tan hayırlısını istemek lazım. Allah Celle Celaluhu senin katında neyi hayır murad ettiyse sana göre o kötü halbuki akıbeti hayır. Sana göre o çok iyi bu olsa iyi olur fakat o olsa senin akıbetin perişan olur. Allah hepimize her şeyin en hayırlısını nasip eylesin. مَا أَصَرَ ve اِسْتَغْفَرَ وَيْنَا عَدَ فِي الْيَوْمِ Bu kinayedir. Bir insan biri hata etti, istiğfar, estağfurullah, ne yaptım ben ya Rabbim diye. İstiğfara devam eden diyor. Misal yani günde yetmiş defa hata etti, tövbe etti, hata etti, etse bile. Yani bu şu demek değildir, yetmiş defa günah işlediğinde estağfurullah dedin. Yani... Bir insan yeter ki günahına e, ısrar etmesin. Her daim pişman olduktan sonra ben nasıl yaptım? Ara ara bir daha bu hataya düştüm. Estağfurullah ya ne yapıyorum ben? Diye yeter ki onu basite alma, hafife alma. Ne var ki bu günahta vesaire. Bunlar tehlikeli şeyler. Allah günahları hafife almaktan, inkar etmekten muhafaza etsin. Çünkü inkar dinden çıkartır. İnnallâhü azze vecel yapsut yedevü billeyliyyetü üsü bin nahâr. ''Gündüz yanlış yapanı, hata ve günah işleyeni Mevla gece rahmetini açar, affeder.'' ''Ve yapsutu yedehu binnehâr, Mevla gündüz liyetubu müsübü ''Gece günah işleyeni hata edeni Mevla Celle celalu gündüzün affeder.'' ''Hatta tatlı başkanı, Güneş batıdan doğmadıkça, Güneş battıkça o tövbe kapısını açıyor.'' Rivayet Buhari'de orada tövbe kapısını açıyor. Güneş tersine doğduğunda tövbe kapısı kapanıyor. Allahu eşeddü ferahan bi töbeti abdih yetub diyor. Ne güzel bir hadis-i şerif. Hani meşhur adam devesini kaybediyor çölün ortasında da seviniyor ya işte o hadis-i şerif. Allah kulunun tövbesine çok sevinir, hoşnut olur. Yani kul ikrar ediyor "Allah'ım, hatalıyım, kusurluyum." Hatta diyor sizden birisi bineğiyle yiyeceği orada, suyu orada 20 günlük 15 günlük yol o gittiği yol güzergahında yemekte yok çöl efendim çöl yani yiyecek yok su yok bir hafta gitmiş efendim eğer su e, kaybolursa dağda içecek suyu yok adam ağacın gölgesinde uyuyor gözünü bir açıyor ki devesi gitmiş deve gitti demek ne demek yiyecek gitti demek su gitti demek Yiyecek bulmak için, su bulmak için yedi gün daha gitmesi lazım. Yani canlı canlı ölecek burada. Eyvah diyor, ne yapayım ben şimdi? Ayağa kalkıyor, sağa sola bakıyor. Bir ağacın gölgesine gidiyor. Ha, burada ölümü bekleyeyim artık diyor. Orada hüzünle otururken, efendim bir de bakıyor. E, ölümü bekliyor orada. Gözünü bir açıyor ki, Hüve biha kaimetün indahu. Devesi başucunda dikilmiş. Suyu da geldi, yiyeceği de geldi. Ölmekten kurtuldu. Faya gaza bir hitamiyah diyor. Yularını tutunca o kadar seviniyor. O kadar seviniyor. Allahümme ente abdivene rabbuke diyor. Yani sevincinden Allahım diyor. Sen benim kulumsun, ben senin Rabbinim. Estağfurullah böyle bir laf söylenir mi? O kadar aklı başından gidiyor. Ne dediğini bilmiyor. İşte Allah Celle Celaluhu da Kulunu bu kadar seviyor. Kulum siz sonsuz açlık ve susuzluğa beni darıltırsanız sonsuz su ve... Orada yiyecek yok. Efendim bundan dolayıdır ki e, tövbe edin, pişman olun, nadim olun ben de sizi affedeyim. Yani çölde kaybolan bir devesine kavuşan nasıl seviniyor? Yolunu şaşıran bir kul da Ya Rabbi dediği zaman Mevla kulundan hoşnut oluyor. Allah, elhamdülillahi rabbil alimin, Errahmanirrahim rahim O son derece merhamet sahibi Allah. Kulunu acıyor, yani kulun hata edip de cehenneme gitmesini istemiyor. Evet. İnna Allahu Azze ve Celle, affrahi töbeti abdihil mümin minad dalil vacidi diyor. Bir insan bir şey kaybetti, buldu. Ne kadar sevinir? Ümit zama el va'id, susluktan çatlıyor. A bir de baktı, gürül gürül su akıyor. Nasıl sevinir? ve men akim valid 10 sene 20 sene 30 sene evladı yoktu. Aa çocuğu oldu, dünyaya geldi. E i̇nsan ne kadar mutlu olur diyor. İşte femen ta be illahi teva nasuha. Tövbe-i nasuh ya Rabbim. Bir daha seni darıltmayacağım. Bu hükümlerini efendim içki, kumar, faiz bu haramlar uzak duracağım. Nasuh bir tövbe et. Mevla celle celaluhu kulundan hoşnut olur. Öbuka ardı hatayahuzunub yeryüzü kadar diyor günahları olsa da Mevla'nın affı geniştir. 119. ayet-i kerime: Ya yu'elledine menutekullahu. Ey iman edenler Allah'tan korkunuz. Bu bir saygıdır. Yani Allah Celle Celaluhu böyle kötü birinden korkmak manasında değil. Çok saygın birisi vardır. Kişi de çok beyefendidir. Ya ben buna karşı yanlış yapmayayım. Karşı karşıya gelmeyeyim ya niye bunu yaptın bu yakıştı mı sana Allah can veriyor hayat veriyor nimet veriyor lütuf veriyor ikram ediyor Akıllı dirayetli bir insan Yani Rabbim ya kulum bu sana yakıştı mı Bu hataya düşmemek gerekir İttakullah Allah'tan korkun Yani Allah Celle Celaluhu'nun karşısına hatalarla Kulum ben sana bu kadar iyilikler yedirdim içirdim hayat verdim nimet verdim sağlık verdim Yani olur mu bu ya bana bunlar yapılır mı? Benim emirlerimi çiğnedin. Allah'tan kork. Yani onun emirlerini çiğneme. Ona ona karşı hata yanlış yapma ve kuunu'u'l sadık. İyilerle beraber olun işte. İyilerle beraber olun ne demek bu? Yani biz sahabeye, ondan sonra alimler, ondan sonra veliler, müçtehitler, mürşitler, Allah dostları bunlarla beraber olacağız. Vahşurna menabiyin ve'suddıkîn ve şühedâ ve salihin peygamberler, sâddıklar, şehitler, salihler. İyilerle beraber olmak, iyileri sevmek suç değildir. Yani bir insan sahabeyi sevmesi, alimleri, müştehitleri, e, imam azamları, Allah dostlarını, e, Abdülkadir Geylaniler, Şahin Akçibentler, birçok mübarek zatlar, alimler, veliler, din kardeşliğini insanın sevmesi. Ee, bunlara tapmak değildir. Biz Allah'a taparız. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ederiz. Ahkamı dine uyarız din kardeşlerimizi. Ayetin ifadesinde sadık iyi insanlarla beraber onlarla otur, onlarla bir nefseki ki muhallediniyede o ne rabbim bil ve Sabah akşam Allah'a ibadet edenlerle beraber ol habibim. Onlarla otur, onlarla kalk. Bu birliktelik. Onlarla birliktelik kurmak efendim ve Allah'ın sevdiği ortamlarda hayat sürmek bu susla, sadıklarla beraber olma ilgili Bakara suresindeki şu ayet çok mühimdir. Bakara 177. Leysel <gülüyor> bir entuallu vücuda kumkübelmiştruk ve el marib bir takva sahibi doğuya batıya yönelmek değil, fakat nel biramen aman bil Allah'a iman ve yeminle akre akıbet ve el meleke ve el kitab ve nebil meleklerin kitapları Peygamber <gülüyor> ve mal malı vermek. Zekatını, hayrını, Allahu bi sevdiği halde yani insan seviyor, mal mailden geliyor, kalbin mail etmesi. kurba, akraba, veli, tamam, veli mesakin, fakirlere, yetimlere, muhtaçlara. Vesailine ve firrika. ve aqamaz Bu iman gereği namazı kılacaksınız diyor Allah. Ve atez zeka ve aqamazsa namazı kılar ve atez zeka zekatı verir ve muhfoo ne bir Onlar verdikleri sözü tutarlar, ida söz verdiklerinde. Ve sabirin. Sabre ederler fil Düşman istila etmiş. Sabredeceksin. O düşmanın karşısında mukavemet göstereceksin. Ve darra hastalık, sıkıntı, musibet anı. Orada da sabır gerekir. İmtihan bu ve elbes. bez. Ola düşman istila etmiş. Yani darlıkta, sıkıntıda, efendim hastalıkta tüm bunlara karşı sabırlı olmak lazım. Yani eee fil mesela mal sıkıntısı ve darai hastalıklar gibi ve haynel düşman istilası ulai kelledine işte bunlar sadık kullarım va ulake mulmuflihun eren bunlardır yine bu konuyla alakalı minel ricalen sadaku 3 tane sahabe dediler ki biz bu savaşta dua edelim Allah'ım dedi vücudumu paramparça eyle birbirimize amin diyelim dediler bir tanesi böyle duaya başladı amin Hani amin diyecektik dedi. Ondan sonra öbürü efendim gazi olayım dedi. Yaralanayım ama şehit olmayayım. Öbürü de ya Rabbim büyük mücahitlik yapayım dedi. Minel müminine ricalun. Mevla ki benim öyle kullarım var ki. Sadakuma <gülüyor> ahadullah aleyh. Allah'a verdikleri sözde sadık oldular. Feminuhum men kalla nehbehu kimisi nöbetini savdu. Yani gitti şehit oldu. Hakikaten öyle. Ve minuhum men yantazır. Kimisi de gazi oldu. Ve ma beddelu tebdila sözlerini bozmadılar verdiklerini söz edildi. Diyez sadıkına bir sadık O sadık olanların sidd karşılığında Mevla mükafatını verir. Aleyküm bir sadık, siz doğru olun, dürüst olun diyor. Feyn nasıl ki yehdi ilel bir doğruluk, dürüstlük takvaya götürür? Vayinal bir yehdi ilal cennet. O takva sizi cennete götürür. Ama ezelı rucül yetsadık o, o, kul. Sadık olursa dürüst ol Allah'ta peygamberde dinde din kardeşinde ve yeteherra sadık ve o dürüstlüğü araştırırsa hangi işi yapıyorsa yap? orada dürüst olacak. Yani tüccarsan dürüst ol amirsen dürüst ol efendi valiysen işte yetkiliysen dürüst ol iş dürüst ol hoca Allah'ın dinini öğren yaşa aktar yani mesele dürüstlük her kişi dürüstlüğüne dikkat ederse toplum düzelir. İnsan dürüstlüğü araştıracak diyor. Hatta Ebubekir o kişi sıddık yazılır. Ve yakum vel kizb yalandan kaçının. Fe inel kizb yehdi ilal fucur. Yani yalan kötülüğe götürür. Efendim vel fucur yehdi ilen nar. Fucur günahla cehenneme götürür. Kişi yalan söylemeye devam eder eder Allah katında yalancılardan yazılır. Yalancının da la yesin fi qa'l iman ve vel müminin kalbinde iman yalan bir arada olmaz. Ela innel kizbe yusevüdül vücu. Yalan yüzü simsiyah eder diyor. Ve nememi azabül kabr. <gülüyor> Laf taşımakta kabir azabını götürür. Yani gerektirir. Kabir azabıdır. Keburet hiyanetün hadise hakik hadisen huvelleke musaddukun ve ente kazi kazizun. Kendisi seni doğrulayan bir Müslüman din kardeşine bir mevzu anlatırken o seni tasdik ediyor halbuki sen ona yalan söylüyorsun. Adam sana inanıyor, sen de onu kandırmaktan zevk alıyorsun. Halbuki biliyorsun ki yalan söylüyorsun ama o adamın da halis niyetinden seni ha diyor, kişiye günah olarak yeter diyor, hıyanet olarak yeter diyor. Adam seni tasdik ediyor, tamam diyor, yani sana güveniyor, seni insan yerine koyuyor, adam yerine koyuyor. efendim. E, o kişiyi öbürü ise kendisinin kandırdığını, yalan söylediğini biliyor. Olur mu bu ya? Bu yakışır mı ya? İnsanlığa yakışır mı bu? Es-sıdkü emane velkiz bu hiyane. Sıdk emanettir. Yalan, hainliktir. Burada e, tüccarlarla alakalı mühim bir hadis-i şerif var. Mü ticaret ehlinin, tüccarların dikkat etmesi gereken Muaz bin Cebel'den mühim bir hadis. İnne atı velkesbi kesbit tüccar. En güzel kazanç, tüccarların kazancıdır. Yani tüccar eğer, et tâcrü enindehu Herkesa filcenle dürüst tüccarla cennete böyle olacağız buyurdu Resulullah Efendimiz. Neden? Çünkü din diyor ki kimseye muhtaç olma. Yani bedenin kendin ayakta dur. Çoluk çocuğun kimseye muhtaç etme. Çalıştırdığın adamın helal kazanmasına vesile ol. Bir de velidenim lizekatifaulun zekat vermek için çalış diyor. Bu helal kazanç farzdır hadde haddesû lem bu. Konuşur, yalan söylemeyecek. Bir. Ve iza tümünü lem Emanet edilir, ihanet etmeyecek. İki. Ve iza ve'adû vâdettî lem yuhlifû. Vâdini bozmayacak. Üç. Ve izâ şterâ lem mu Bir şeyi alırken onu kınamayacak. Bu da efendim ürün mü, bu da mal mı? Yapma bunu. Ve izâ bâvû satarken lem yâturû abartmayacak. Hiçbir yerde bulamazsın. Ya binlerce imalat, seri imalatı var bunun ya abartma ve aleyhim lem yem tulu borçluysa uzatma yani matlul ganiyiz zulmün ödeme imkanı olduğu halde ödemeyen karşıki tarafı zora düşünen zalimdir diyor hadis bu da hadis-i şerif ve lehum alacağı var <gülüyor> lem yeosuru adam diyor ki benim tamam bin lira borcum var beş yüzünü ödedim çok zor durumdayım bana biraz daha müsaade karşıki tarafa diyor böyle bir sıkıntıya koymayacak yani birbirinize e, ferahlığı sağlayın Meşhur Hazreti Ömer'den Bazı levhalarda da yazar Yani kişinin namazına vesaire bakmayın kişinin ticaretine Bakın böyle bir söz dolaşır İşte bunun kaynağı Hazreti Ömer Ömer bin i radıyallahu anhu La tecidül mümin kezza Müslüman yalancı olamaz Ve la tanzuru ila salatı ehadin ahad Kimsenin namazına bakmayın diyor Ve la ila siyami orucuna velakin unzuru lakin İlâ men izâ haddese sadaka. Konuşur, doğru mu konuşur? Ve izâ et tümine emanete edda Öder mi? Yani konuşursa doğru konuşacak, emanete riayet edecek. Ve izâ eşfâ vera'a. Kapı önünde, birinin kapısını çaldığı zaman böyle durmayacak kapıda. Ola ki efendim o arada bir evin hanımı çocuğunu bekliyordur, açar, çok nahoş durum olur. Vara diyor kenarda durur veya geride durur diyor. Yani kapıya karşı böyle durmak doğru değildir. Buna dikkat edin diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz. Büyükler bize böyle e, tavır öğretiyorlar, edep öğretiyorlar. Semihut Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaktu bu. insanlar diyor ey insanlar. Ma yahmilukum ala an bayu fil kiz ve ma yetatabau firac finnar. Kullül kezib yükte bu alebnü Adem illa selası kisal. Siz yalan yalanla götürür ve sizi ateşe sürükler. Yalan sizin döşeğiniz ateş yapar. Ancak üç yerde yalan'a müsaade vardır. Neymiş? Rəjülün kezib alamra li yurdiyaha. Yani aile arasında. Ya Aileler arasında ya eşin aslında senin hakkında böyle düşünmüyor veya bir erkek eşiyle alakalı bir şeyler söyler yuvayı kurtarmak için. Kandırmak vesaire değil bu ihanet manasında değil. Yani aralarında bir soğukluk var güzel cümlelerle veya aralarında yo, ya işte yani eşin seni aslında o kadar böyle bir düşünmüyor gibi arasını bulmak. Varacülün <gülüyor> kezebe fi hadîati harbin savaşta yalan söylüyor. Yok, bizim siperlerimiz orada değil veya cephane orada değil. Varacülün kezime beynem rahateyil Müslimeyne ile Yusuf beynem iki kişi arasında. Ya aslında arkadaşın seni çok seviyor ya. Senin hakkında iyi düşünüyor. Yani kötülük olmasın. Hep iyilik, hep ıslah. İslahu beynen nas insanların arasını düzeltmek. Kur'an-ı Kerim 4 bölümde inceleniyor. Şeriatı garra, şeriatı kevni, şeriatı sünni, şeriatı ahlaki. Garra emir ve yasaklar vardır. Şeriatı kevni mesela ecdad bir bina yaptığı zaman dünyada yerler, seller, depremler olur. Buna göre bu kurallara göre yapmış. 9 şiddetine göre cami yapmış. Sallandıkça o cami daha da o bina, o köprü güçleniyor, birbirini daha kilitliyor. Yani o kuralları Dünyadaki Allah'ın yarattığı kurallar kevni kainat Mevla buraya bu kuralları koymuş ona göre hareket edeceksin işte bin yıllık e, ilmi birikimler e, mimarlık mühendislik tıpla sağlıkla alakalı İslam hukuku efendim e, Balkanları nasıl idare etmiş Yunanistan'ı nasıl idare bununla alakalı bütün dokümanlar bu yazı e, kanunuyla değiştirilince onlar bu sefer o birikimler, o kadar ilmi birikim ortadan kaldırılmış oldu. Kaldırılınca bu sefer biz onları göremedik. Yani e, Allah Celle Celaluhu kainatta huzurun tesisi, yaşama ortamları e, ve bu yapılan imaretler, binalar nasıl olmuş? Bu bilgiler ortadan kaldırılmasıyla bir kopukluk oluşturuldu şeriat garra, şeriat-ı bir de geçmiş ümmetlerin halleri, bir de ahlak toplum yapısı. İnnel Kur'ane zu şucunu, şucunin diyor. Yani Kur'an'ın usulleri vardır, fununun fenleri vardır. Ve zuhur bir de zahiri görüntüsü vardır. Mesela Kur'an bir denize benzer. Üstten bakarsın su, içine girersin, balina, dibine daldın mı hazine ve butunun bir de batını vardır acayiplikleri bitmez yani gayesine ulaşamazsın okudukça okudukça 20 defada 30 defada okusan biz defalarca tefsiri baştan sonuna kadar 20 kez olmuştur defalarca okuduk okuduk okuduk her okuyuşumuzda Allah Allah buradaki mana buymuş diyoruz tekrar tekrar gözden geçiriyoruz yani Allah'ın kelamı 120. ayet tövbe suresi. Makanıli ehli Medineti ve men min el-erab en yetehallefu an Resulullah. Makanı olmadı diye ehli medine, medine ehli ve men haulehum çevresinde min el-erab, ağrâb, Arabilerden en yetehallefu geri kalmaları an Resulullah, Hz. Muhammedten. ve la üstün tutmaları da bi enfusihim kendi nefislerini an nefsihî Habibimin nefsinden üstün tutmaları doğru değil. Dalik'e <gülüyor> biannehum o işte onlar la yusibhum zaman onlara bir susuzluk vela nesabun yorgunluk vela mahmasatun açlık fi sebilla Allah yolunda vela yataune geçmezler mevuti an e, bir vadi yaguizul kufar yani kufara ya kızdırıyor vela yenalune ulaşmazlar min aduvin düşmana neylen yani ganimet kazanmak illa kutibelhum bihi amelun salih onlara ameli salih e, kazandırır. Yani onlar kendilerini üstün Habibimden üstün tutmuyorlar. Onlar açlık susuzluk e, veya bir vadileri geçmezler. Bunların bu yaptıkları küffarı kızdırır ve Habibimin yanından ayrılmazlar. Onlar her yaptıklarından onlara sevap yazılır. İnnaallah Allah la yudziyoo zayyetmez. ''Ecral muhsinin, ihsan sahibi olan, yani muhsin kimselerin ecrini Allah zayi etmez. Demek oluyor ki bir insan her hususta canını, malını, her şeyini, bütün düşüncesini Allah'ın emrine, peygamberin yoluna, dinim, mukaddesatım, vatanım bunları nasıl şenlendiririm? İşte kafiri korkutacaksın... Yatmakla olmaz. Dünyanın en güçlü askeri olsan, kışla da yatmakla düşman senden korkmaz. لا يستويل قاعدون من المؤمنين Mevla buyurur ki, oturan müminlerle gayr-ülü zarar, hiçbir sıkıntıya düşme. المجاهدين في سبيل. Allah yolunda cihad edenler hiç aynı olur mu? Biri kışla da yatıyor, birisi ise cenge diyor. Aynı değil. في bir emvaliyim canını, mallarını, canlarını ortaya koyuyorlar. فضل الله المجاهدين بي انوالهم ويانفهم alel قاعدين derece. Canını malını ortaya koyan mücahitlerle oturanlar çok arada derece farkı var. Ve kullen vaadallahu l Allah hepsine mükafatları vaat etmiştir. Bu hususlarda burada güzel bir hadis-i şerif var. Tadaman Allahu limen haraca fi sebilih. Bir insan Allah yolunda özellikle askerlerimiz yani din vatan mukaddesat uğruna canlarını ortaya koyan mücahitler Askerimiz, emniyet kov, kov, kolluk kuvvetleri. Harice fi Allah yoluna çıkıyor. Vatanıma, dinime, mukaddesatıma efendim zarar, halel gelmesin. La yukrucu illa ciyaden fi sebil. Allah yolunda. Ve imanın bi. iman ederek. Ve tasdikan bir usulü. Peygamberleri tasdik eder. İmanı var. Ve ve diyor. onun e, tazmini bana aittir. Yani benim teminatım altında buyuruyor Allah. Enudhilevul cennet. O cennete girer o geri onu ilâ meskeni izîh haraca minhu ve âta yuvasına selametle döner nâile menâl ancak ulaştığı mükafatların ad hesabı mevla bilir min evcün ganîme ecirler alır ganimetler alır velledîn hepsi Muhammedin bi yed imâmin kelmin diyor bir insan Allah yolunda bir yaralansa yaralı askerlerimiz oluyor Allah şifalar versin yaralansa diyor illâca yamel kıyamet key yetihne kulhu lebnuhu lebnü yani mevla kıyamet günü ona öyle bir yani madalyon takarlar ya, mevla öyle bir güzel kokular, öyle bir mükafatlar verecek, aman Allah. Vallahi din Muhammed'in bir hediği, levlayin şu kâlil müslimine makatu kılaf seriyetin diyor. Eğer ümmetim ağır gelmeseydi, gönderdiğim hem müfre, her ile beraber gitmeye çalışırdım diyor. Mesela şimdi komutanlar, paşalar, her e, askerle beraber. Cepheye gitmiyor. icabında bazen kışladan talimatlar veriyor. Resulullah Efendimiz işte onu arz ediyor. Yani her gönderdiğim asker seriyesiyle giderdim. Ama belirli şeylere Bedir, Uğuz, e, Hendek savaşlarında Resulullah Efendimiz bulunmuştur. E, diğerleri bazı katılamadıkları da olmuştur. Ama bunun mükafatını bilsek, bilseniz diyor. Ben hiçbirinden geri durmazdım ama hepsine katılsam bu sefer size zor gelecek. Benim yaptığımı yapmak durumunda kalacaksınız. Velakin la lâ sa' ve yeşuk aleyhi en anni tekallefu annî vellezî nefsî Muhammed'in bi'edîhî leveditü ennî eğzû fî sevillâh ''Allah yolunda gaza edeyim, şehit olayım. Fe uktâl sümme eğzû Sonra tekrar gaza edeyim, tekrar şehit olayım. Şimdi... Cennete gidip dünyaya gelmek isteyen olmayacak. Ancak şehitler olacak. Allahu alem, şimdi o savaş ortamında, o kargaşada silahlar patlıyor. Büyük bir ızdıra, büyük bir sıkıntı. O esnada kendisi e, şehit olunca o kargaşada eli ayağı parçalanmış, kanlar akıyor. Bir anda 70 bin, efendim... Rahmet melekleri geliyor. Ruhunu alıyorlar. Allah yolunda ölenlere ölü demeyiniz. Ruhu alındığı zaman bir anda onlar cennete götürülüyor. Muazzam bir şey, müthiş bir heyecan. Ne oldu? Neyin nesi bu? Gel hoş geldin diyorlar. O işte onun verdiği bir heyecan. Az önce paramparça olurken şimdi cennet millet diyor ki vücudu paramparça oldu. Sen öyle zannediyorsun ama o yaşadığı o hali, işte onu o heyecanı tekrar tekrar yaşamak istiyor. Yani cennete konulduktan sonra ya demek ki orada bir ünsiyet oluşuyor. Tekrar bir dünyaya gideyim de o şeyi heyecanı, o güzelliği yaşayayım. Müthiş bir cümlelerle ifade etmek mümkün değil. Ribatu yamin fi dünya Allah yolunda bir gün diyor. Yani nöbet tutan asker bir defa ilahe illallah dediği zaman on bin sevap alıyor Vamallıyor Sa hadi el C hay dünya cennete bir kamçılık yer dünya ve içindekilerden hayırlıdır Bir insan diyorum sabah böyle yola çıktı Akşam Efendi hududa gitti düşmanı istilasını engellemek için hayrimmine dünya aleyha dünya ve içindekilerden hayırlıdır diyor ya. Mefasal efise billahi famat kim Allah yoluna çıkar şehit olursa ev kutil ve şehidun o kişi şehittir bir ev vakasa faresuhu atı tökezledi düştü şehittir ev ledega veya açık alanda bir akrep yılan vesaire ısırdı efendim şehittir ev ala firashihi yatağında öldü Şehittir ve bir ayi hatv inşallahu feinle u şehidun Allah yolunda hangi sebeple kişi vefat ederse etsin hepsi şehittir ve inne lehul cennet ona cennet vardır diyor Ebu Dawudta 2499. hadisi şerif ya yine Efemzahü sallallahu aleyhi ve selam inne bilmedine akwamen ma sirtun mesire vela qatautun vadiyan bu çok mühim bir hadis. Medine'de öyle insanlar vardır ki siz vadileri geçmezsiniz, dağları aşmazsınız. Onlar sizinle beraberdir. Ya Resulallah biz bu kadar açlık sıkıntı güneşte kavruluyoruz. Şimdi onlar evindeyken aynı sevabı mı alıyorlar? Evet aynı sevabı. Sağlıkları olsaydı onlar da gelirlerdi. Sağlıkları el vermediği için onlar cepheye gelemediler. Bir insan daim namaza gidiyor. Özründen dolayı gidemediyse aynı cemaate girmiş gibidir. Bir insan daim nama, o, oruç tutuyordu pazartesi, perşembe veya Kur'an okuyordu. Rahatsızlığından o saatte okuyamadı. O sevapta okumuş sevabı ona yazılır. bile Kim Allah yolunda olanları tecihizatlandırırsa fakat gaza. Mesela bir insan efendim, evlatlarıyla uğraştı hafız edeyim de demedi. Bir tane yeğeni var, tanıdığı birisi var. Gariban. Ona dedi ki, sen oku, senin aydatını ben ödeyeceğim dedi. Allah yolunda o çocuğu hafız ettin. İslami ilimleri yetiştirdin. Budur, bu, bu, bunu yapmak lazım. Ve men halefe gaziyen, mesela Osmanlı döneminde akıncılar vardı. Onlar derlerdi ki, sen git, yiğidim sen git, çoluğunla çocuğuna ben ilgilenirim. Her şeyle ilgilenirlerdi. efendim e, Yedi sene sonra, altı sene sonra akıncılar geri geldiklerinde derdi ki, Komşumuzdan Allah razı olsun bütün ihtiyaçlarımızı gördü tırnağımızın ucunu dahi görmedi ve evlatlarımızda da hafızı kelam etti Allah yolunda yetiştirdi ve men diyor bir insan gazaya gitmiş çoluk çocuğu orada yalnız onunla kim ilgilenirse o da aynen gaza etmiş gibidir diyor birbirimize sahip çıkacağız savaş bir kişiyle kazanılmaz Savaş eden askerin yemeğini pişiren olmazsa, potilini, efendim gocuğunu diken olmazsa, elbisesini diken olmazsa, efendim onun tecizatını, onun mermisini hazır. Yani bu iş bir bütünlükle olur. Böyledir. Kadir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niyetun min, min ameli. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Ve amelül münafıkın ameli hayru niyeti. Çünkü bir amel diyor, fakat niyeti bozuk. Ameli daha hayırlı münafın Ve kulli yâmelü alâni. Herkes yaptığı niyeti üzerinedir. Fe izâ mü'min amelen nâre fi kalbi. Bir mü'min bir amel ettiği zaman, bir şey yaptığı zaman kalbinde iman nuru parlar. 121. ayet. Ve lâ yunfikûne nefekaten sagireten. Cihada çıkanların infak ettikleri... Küçük olsun ve la eten, büyük olsun ve la yaktavne vadiyen bir vadiyi geçmez. İlla kutibe onlara mükafat yazılır. Li Allah onlara mükafat verir. Liyeziye mükafatlandırsın. Allahu Allah ehsene mâ kânu yâmel. yaptıklarının daha güzelini. Yani onlar bir iş yaparlar, Mevla daha büyüğünü veriyor. Zaten Allah yolunda her yapılan 1'e 700 direk katlanmaya başlıyor. Men nafaka nafakaten fi sebi Allah yolunda. Bir nafaka kutibe 700 kat e, mükafat veriliyor. Bire 700 oluyor. Mesela e, bir asker bir yerleri fethetti. Orada kendi imkanlarından fakir, yetim, muhtaçlar var. Çünkü birebir onlar karşılaşıyor orada. İlk karşılaşan onlar. Orada da infakta bulundu. Bire 700 alıyor sevabı. Ca raculun binaka mahtumetin Birisi bir deve, atı getirdi. Bu Allah yolunda. Naka deve. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve Sellemle leke biha yevmel kıyamet seb'miyeti naka. Sana kıyamet günü 700 deve sevabı vardır. Kulluha maktume. Yani 700 tane deve. Hepsi yularlı. Sana mükafat verilecek. 122. ayeti kerimeye geldik. o mâ kânil mu'minûne liyenfirû bu ayeti kerime savaş olsa bile yani seferberlik ilan edilse bile seferberlik durumunda o durumda yine ilim ehli yani ahkamı dini öğrenen İslam hukukunu öğrenen böyle yiğitler yetişsin. O ma olmaz el müminun müminlere liyenfiru gitsinler kafeten hepsi. Hepsi gitmesin. Felvla nefera bir minkulli fırkatin her giden diyelim ki Ege bölgesi Karadeniz bölgesi İç Anadolu vesaire her bir bölgede cihada çıkanlardan efendim bir fırka minhum onlardan taifetün bir taife liyete fakkuh İslam'ı ahkamı dini öğrensinler fi din din bakımından yani ahkamı dini ...öğrensinler... ...ve li yunzirû uyarsınlar... ...kavmehum... ...kavmi idaraca araca ...savaşı kazandılar mı? Din lazım... ...yani savaşı kazandıktan sonra ahkamı dini... ...bilemeden yaşamaya kalkışırsan... ...o cihada da... ...ilim ehlini, ulemayı götürürsen... ...bu sefer millete cennetin yolunu gösterecek kimse kalmaz... ...e bu, bu savaşı kazandın ama... ...bu sefer ahireti kaybettin... ...sana cenneti gösterecek olmaz... Herkes vazifesini yapacak. İlim ehli oturacak. Ahkamı dini öğrenecek. Mesela bazıları öyle oturmakta olmaz diyor. İlim ehli oturacak. Dini öğrenecek. Diyecek ki ey tüccar dürüst ol. Ey mimar düzgün proje çiz. Ey doktor sende ümmetin sağlığı için gayret et. Ey asker sende nöbet tut. Bu neye benzer? Öyle efendim hudutta dikilmekle olmaz. Sen de git ticaret yap. Sen de efendim bilimsel çalışmalar yap. Yani... yani bu cümleler hangi vasıfta ise ona o vazife verilir. Adam ziraatla uğraşıyorsa sen o işte mahir ol. Sen ne iş yapıyorsun? Ee, i̇nsanların sağlığıyla o zaman onu iyi öğren. insanların teşhisini doğru yap, doğru ilacı ver. Yani bu işi bırak git efendim e, bilimle uğraş. Ya, bilimle uğraşan bilimle uğraşsın. İlimle uğraşan ilimle uğraşsın. Her yaptığında dürüst olsun. Askerde nöbetini tutsun, nöbette gevşeklik etmesin, tüccarda efendim, dürüst tüccarlık yapsın, milleti kandırmasın. Bu dengeyi sağlamak lazım. Bazı yorumlar yapılıyor, efendim şudur diye. Bir şey söylerken meselenin önü gerisi dolu olmalı. Allah Celle, Celle ne buyuruyor? Vatanı kurtarırken tamamınız gitmeyin. Geride gençleri bırakın, onlar ahkamı dini öğrensinler, size dinin hükümlerini öğrensinler. Savaşı kazandıktan sonra... Size... işte Allah'a şöyle kulluk... Peygambere böyle ümmet... Geçici dünyada böyle yaşayıp... Sonsuz ahireti böyle kazanacağız diye... Sizi ikaz etsinler diyor ayet... İzâ raca uleyhim de âllehum yahderûn... Onlar da sakınırlar da... Kurtulurlar... Mesela Çanakkale Savaşı'nda... Ulema rahleleri ters çevirdi... Yani kenara koydu... Bütünüyle gitmeleri... Bu hususta... Biraz hata olduğundan bahsedilir... Çünkü bütün ulema gidince... Bu durumda efendim e, tam anlaşılamamış olduğu yani geriye gelen insanlar bu sefer ulema kıtlığı çekildi ve e, insanlarda ahkam-ı dini anlamada, öğrenmede, öğretmede sıkıntılar yaşandı. E, ondan sonra insanlar bu sefer e, din hususunda tam ne yapacaklarını cenazeyi kıldıracak imamların kalmaması vesaire gibi Sonuçlardan bahsedilir. Men yürüdülle bir hayran. Allah kime hayır murad ederse yufakıhu fid din. Dinde fıkıh sahibi kılar. Dini öğrenecek insan. Yani Allah Celle Celaluhu'nun talepul ilmi fariza. O da gelecek. İlim öğrenmek farzdır. İlim dediğimiz zaman Allah'ı bilmek, peygamberi tanımak, yaratılışımızı bilmek ahkamı dindir. Yani bizim zarureti ilim öğrenmemiz gereken, ahirette sorguya çekileceğimiz ilim, Bunlardır öğrenilmesi farz olanlar. Onun dışındakiler bir şekilde çözülüyor. Çözülür. Yani bütün mesele bu. مَنْ سَلَكَ تَر۪يكًا يَطْوُ ilmen Kim ilim öğrenmek için yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolay eder. Cennetin yolu kolay edecek. Önce demek ki ahkamı dini öğrenmek lazım. Dini öğrendiğin zaman insanlara her yapacağı işteki yani bir insan kuru bir vatan için ölse o şehit olmaz. Yani iman ile olacak kuru bir vatan için Müslümanların dışındakiler de bir ülkesi için ölüyor, vatan için ölüyor. Yani biz her ölene şehit diyebilmemiz için orada din olacak, iman olacak, İslam olacak, din namus olacak, vakar olacak. Yani milli manevi dediğimiz yani onların neticesinde vatan. Vatan... İman olmadan, İslam olmadan, İslam da vatan olmadan yani bunlar bir, bir bütündür. Ayırmak mümkün değildir. Ee, i̇nsanların canının, malının korunması e, mesela dünyanın en kıymetli yerleri Mekke'dir. Kabe-i Muazzama'da Efendimiz Aleyhissel'in dinini koruyamadığı için oradan ayrılmak durumunda kaldı. Hicret kavramları vardır mesela ülkemizin tamamı birçok yerlerden farklı yerlerden insanlar ayrılmak durumunda kalmışlar dinini koruyamadıkları için bunu dinle bir türleştirmek lazım din e, namus vatan ve innel melâkelle tedâ icni hatâ rıdâli ilim Allah ilim yolcusuna razı olduklarından kanatlarını sererler ve innel alim yestağfir <gülüyor> lehu men fissemâvâd alime gökteki melekler diyor ve gökteki kuşlar ve men fil ard yerdekiler bütün canlılar ve heytanu fi cawilme suyun içindeki balıklar. Vayinal alim al alabid alimin abide üstünlüğü ay diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Vayinal ulema beresi alimler peygamber varisidir. Vayinal emyel emyorsu dinar vela dir hemen peygamberler dinar dirham bırakmadılar ve resul eli ilim bıraktılar ilim. İşte ilim mirası bin yıldır biriktirilmiş ilim mirası. Her türlü sahada mimarlık, mühendislik, tıp alanlarında İslam hukuku, dünyayı Osmanlı nasıl idare etmiş? Yazı e, ile bunlar değiştirilince a, orada ne olmuş? Nasıl bir birikim? Camiler yapılmış, taşlar yapılmış, araya bir kağıt ile sıkıştıramıyorsun. Ne konulmuş? Orada belli değil. Bilinmiyor eskide Bir efendim e, fayanslar, mozaikler yapılmış. Nasıl yapılmış? Arşivler kaybolmuş bilinmiyor. Yani... Ee, ulama miras olarak ilim bırakır. Sen ilmi ortadan kaldırırsan ev ondan sonra sil başa dönüyor. Geçmiş ümmetler, geçmiş ümmetler kökten helak oldukları için sonraki nesillere yaptıkları intikal ettirilemedi. Dü günümüzde de böyle şeyler oldu. Yani değişimler oldu. Ee, bunlara mütalaa etmek lazım. Ve ile enbiya alem yuvarisi diye hemen ve elim. ali. Femenahzehu ahaza bi hazzin vaafir. Birkaç hadis-i şerif var. Programımız sonuna geldik. La izzatu tayfedim ümmeti zahni al hak ümmetimden bir tayfe olacak, hak çizgide yürüyecek, kıyamete kadar devam edecek. Ennasu rujulani alimü italim. İnsan iki kısımdır, alim yani öğrenen öğreten, gerisi gerisi yok diyor. Men khalece fitali bil alim kaneb fiise bililahi hatta yerca. Kim ilim öğrenmek için Allah yoluna çıkarsa, o kişi Allah yolundadır, dönene kadar. Şimdi bu birkaç mühim talep elmi saat diyor. Bir saat ilim öğrenmek, şu tefsir dersleri. Bir saat ilim öğrenmek diyor. Efendim akşama kadar oruç tutan ve namaz kılandan daha fazla sevap alır diyor. Burada deylemide rivayet edilmiş. Yani namazdan üstün bir ibadet yok. Bu sene namazını, orucunun mükafatını anlatır demek oluyor burada. Yine fakihun vahidun, bir tane fıkıh ehli, ulema, e, eşeddu aleşşeytan min elfi'a, bin abidden, şeytana daha güçlüdür. Yine izamatel insan, insanoğlu vefat ettiğini, in kata'an dünya dünyayla alakası kesi illa min salas, üç kişi sadakatin cariyyatı. Hayır yapmış, cami. Ev almin yuntefe'u bihi veya bir kitap yazmış, ihya dinler gibi vesaire. Ev veledin sâlihin yad'u'la, hayırlı bir evlat bırakmış. Talab-ül ilmi farizatun ala İlim öğrenmek herkese farzdır. İşte Allah'ın ilk emri oku derken, Allah'ın ilk emri oku sadece değil. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Önce Allah'ı tanımak lazım. Bu vesileyle, ikra bismi rabbi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Şu rivayeti de arz edelim. Bugünkü dersimizi bitirmiş olalım. Ne diyor? Men talab-ül Kim bir ilim öğrenirse, bir li yücariye bihi İlim ehliyle tartışmak için. Veya velü mâlebi hüsüfeha, efendim saf safi sefi insanlarla atışmak için. veyahutta insanların kendisine teveccühünü kazanmak için yaparsa bu üçü de kişiyi cehenneme götürür diyor. Bunlardan sana bir şey çıkmaz. Çok mühim bir hadis-i şerifle noktalıyoruz. Tecidûnen nâz insanlar maden gibidir. Cahiliye döneminde yani bir çocuk, efendim daha ilimi öğrenmemiş... Eğer o çocuk seçkin ise ahkamı dini öğrenilse de seçkin olur. Yani altın altın olarak demir demir olarak insanlar da ham maddesi neyse odur. Eğer çok kabiliyetli güçlü bir evlat evlatlarımız varsa onları ahkamı dini öğretelim. Bu millete cennetin yolunu gösterecek nesiller yetiştirelim. Rabbim evlatlarımızı dünyada da ahirette de yüzümüzün akı eylesin. Şefaat kaynağı eylesin. Amin. Subhan Rabbiyel alil vehab lihaza ve ma kunna dineh tediye. Levlan ya Rabbi. Rızana muvafık işlerle meşgul eyle. Evladı çolumuzu çocuğumuzu yolunda <gülüyor> yetiştirmeye muvaffak eyle. Azabından, gazabından muhafaza eyle. Son nefeste iman. Cümlemizi cennetinde müşerref eyle ya Rabbi. Ve ilâ şerefin nebiyyi. Vâli ve ashabihi. Ve meşayihin el fatihah Allah müslim. Ağzı bıllahi min şeytanı rahim Alhamdulillahı Rabbi ve İyak nəstayin.